Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala eşrafil Enbiya'i vel murselin Nebiyyuna Muhammed ve ala Alihi ve sahbihi ve men tebiahum Bi ihsan ila yevmiddin Amma ba'd Evet arkadaşlar inşallah bu akşam Sizlerle beraber Alimlerin fetvalarından Ramazanla ilgili Bazı konuları seçtik Her hafta böyle Belli soru ve cevapları Beraber inşallah Ele alacağız. İlk şeyimiz arkadaşlar, ilk soru, Ramazan orucunun hükmü ile ilgili. Şeyh Abdullah İbn Abdurrahman İbn Cibrin, Hafızavullah'a soruyorlar. Ma hukmu siyamu şehir Ramazan. Ramazan ayındaki tutulan orucun hükmü nedir? Sıyamu şehir Ramazan, vacibun ala kulli mükellefin baligin akilin ve vucubuhu malumun bir biddarura. Ramazan orucu, Ramazan ayında tutulan oruç, mükellef olan balık bulu çağına ermiş, akıllı olan herkesin üzerine bu orucu tutmaları farzdır. Ki bir sonraki soruda da zaten bunun daha detaylı bir şekilde bunları sıralayacağız. Ve vucubuhu malumun bir biddarura. Yani Ramazan orucunun vucubiyeti, farz oluşu, İslam'da Zaruri olarak bilinmesi gereken durumlardan biridir Birisi Ramazan orucunun farziyetini inkar etse O insan İslam milletinden çıkmış olur Ve leyse fî ucûbihî hilâfun beynel müslimîn Ramazan orucunun farz oğlusu ile ilgili Müslümanların arasında en ufak bir ihtilaf bir anlaşmazlık yoktur Bütün İslam ümmeti Ramazan orucunun Müslümanların üzerine tutması gerektikleri bir farz oruç olduğunu ihtilafsız bir şekilde kabul ederler. Ve men ankara wucubehu faqad Kim Ramazan orucunun farziyetini, vacip oluşunu inkar ederse o kimse kafir olmuş olur. Ayet-i kerimede Allahu Teala buyuruyor diyor ki: Ya eyuhellezina amanu kutiba aleykumus syiamu kemaa kutiba alallezina min qablikum. Ey insanlar, ey iman edenler sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi sizin üzerinde de oruç farz kılınmıştır. Ayet-i kerimeye baktığımız zaman "Vemâne kutibe furide." Yani "Kutibe aleykumusiyam" yani furida "Furide aleykumusiyam." Sizin üzerinize oruç yazılmıştır yani evet. farz kılınmıştır. "Femen şehide minkumü'ş-şehre felyesumhu." Sizden birisi o şehre, Ramazan ayına ulaştığında ne yapsın? Oruç tutsun. "Felyesumhu" emrun ve emrul vucub Felyesumhu fiil emir sigasıyla gelmiştir. Emir sigasıyla geldiği için de vücubiyeti, farz oluşu gerektirir. Onu ifade eder. Ve gad akbaran nebi sallallahu aleyhi ve selleme fil hadis ennel islame bunya ala hamsin ve zekera minha sıyamu ramadan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın beş şey üzerine bina edildiğini hadis-i şerifte bahsediyor. Bunlardan bir tanesi ne arkadaşlar? Ramazan ayında. Oruç tutmak Bir sonraki fetva arkadaşlar Ramazan ayında tutulan oruç Kimin üzerine farz Bu soruyu da Şeyh Muhammed İbni Salih El Hüseymin Radıyallahu Rahimallahu Soruyorlar O da tafsilatlı bir şekilde bu konuyu Açıklıyor diyor ki أَصْيَامُ يَجِبُ أَدَاءً عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ قَادِرٍ مُقِيمٍ خَالِمْ مِنَ الْمَوَانِعِ Öncelikle diyor ki Ramazan orucu Müslüman olan balik olan bulu çağına ermiş akil olan akıllı kadir olan kudret sahibi hasta olmayan mukim yani seferde olmayan خَالِمْ مِنَ الْمَوَانِعِ yani onu engelleyecek durumlarda üzerinde taşımayan ki bu konu bayanlarla alakalı. Hayız gibi, nifas gibi durumlar. Yani baktığımız zaman birinci şart ne? Müslüman olacak. Oruç tutması üzerine farz olan kişinin Müslüman olması gerekiyor. Balik olması gerekiyor. Bulu çağına ermiş olması gerekiyor. Akıl sahibi olması gerekiyor. Kudret sahibi olması gerekiyor. Mukim olması gerekiyor. Ve aynı zamanda halim minel mavani onu engelleyecek, oruç tutmasını engelleyecek durumlardan... Uzak olması gerekiyor ki bunu da Şeyh Hüseyin'in cevabın içinde tafsilotla bir şekilde anlatıyor. Fehadi sitte tu yani Ramazan orcu farz olan kişiler altı grupta bunları tasnif ediyoruz. Müslüman, balik, ak, ilqadir, mukim, halim, Minel al-muani. Fama al-kafir, fala yijbu alayhi al-cömü, valla gairuhu min al Müslümanın zıttı ne arkadaşlar? Kafir. Kafire diyoruz ki Ramazan orcu tutması onun üzerine farz değildir. Zaten kafir olarak yaptığı hiçbir ibadet ondan kabul edilmez. Ve ma'na kavluna la yucbu alayhi's yani onun üzerine oruç farz değildir ibaresi diyor. Söylediğimiz bu söz. Ennehu la yulzemu bihi hali küfrih. Küfür halinde, kafir olduğu esnada Ramazan orucu ile ilgili ne alınmaz ona? Oruç tutması emredilmez. Çünkü öncelikle bu insanın Müslüman olması gerekir. Wa la yulzemuhu qadauhu ba'de islamihı. Bu insan Müslüman olduktan sonra geçen yıllarda tutmadığı Ramazan oruçlarını kaza etmesi de ona ne abulmez? Emredilmez. Çünkü İslam geçmişte yapılan hatalarını abar günahları hepsini siler. Yenler kafire la tuqbelmunhu minhu al-ibadetahale kufrihi. Çünkü kafir Şüfür halinde yaptığı ibadet ondan ne bulmaz? Kabul edilmez diyor şey. Ve ayet-i kerime de Allahu Teala buyuruyor diyor ki: "Vememene'ahum en tuqbala minhum nafaqatuhum illa ennahum keferu billahi ve bi Onların verdikleri, infak ettikleri şeylerin onlardan kabul edilmesini meneden durum "İnnehum kefaru billahi ve bi Onların Allah'ı ve Resulü'nü inkar etmelerinden dolayıdır. Bu ayet-i kerimeden de anlıyoruz ki kafir bir insan bir ibadette bulunsa o ibadeti Allahu Teala küfür halinde ondan ne yapmaz? Kabul etmez. Kabul etmez. Yine <gülüyor> Lakinnehu yu'akabu alame terakahu min vacibat Yine kafir bu yapmamış olduğu, tutmamış olduğu bu oruçlardan da kıyamette ne yapacaktır? Hesaba çekilecektir. Bunu da Allahu Teala'nın şu ayet-i kerimesi delil getiriyor şek: Teala an ashabil yemin ve hum yetesaalun anil mujrimin. Cennet ehli cehennem ehline uzaktan uzağa ne yapıyorlar? Soruyorlar. Diyorlar ki: Ma salaka fi sakar Sizi bu yakıcı, elem verici azaba götüren şey nedir? Qalu lem nakum minel musallin. Biz namaz kılanlardan değildik. Ve lem nakun miskin. Biz fakiri ...garibanı da yapmıyorduk? Doyurmazdık. Doyurmazdık. وَكُنَّا نَخُوْضُ مَالْ <مَالْخَائضِين> Biz aynı şekilde batıla dalmak için birbirimizle ne yapıyorduk? Yarışıyorduk. Yarışıyorduk. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ din <الدِّين> Ve biz din gününü de yalanlıyorduk, inkar ediyorduk. حَتَّى اَتَانَ الْيَقِينَ Ölümize gelip, çatana kadar. Bu ayet-i kerimelerden de anlıyoruz ki arkadaşlar... Fazerkerhum terküssalah ve itamul miskin min ashabı dukhul yani kişinin namazı terk etmesi yoksulu doyurmaması onun cehennem ateşine girmesine sebebiyet veren durumlardan bazıları demek ki kişi eğer küfür halinde olsa dahi bu ibadetleri terk ettiğinde bunların hesabını da ne yapıyor ahirette Allahu Teala onlardan bunun hesabını soruyor Bel innel kafir, yuakabu Allah kulluma yetemettau bihi min ni'amillah min taamin ve şerabın ve libâsin. Ve bununla birlikte arkadaşlar kafir dünyada yediği, içtiği, giydiği bütün elbiseden de ne yapıyor? Yediğinden, içtiğinden, giydiği bütün elbiseden de hesaba çekileceğini söylüyor şey. Şimdi konuyla ilgili yine şeylerle ilgili. Velakin iza esleme'l kafiri fi e'na Ramazan. Eğer bir insan Kafir iken Ramazan ayında Müslüman olursa lem yulzimuhu qada ma sabaqa islamihi fe fi leyleti al-15 mesela f el ayyam la qada'uha. Diyor ki şey, eğer bir kişi Ramazan ayında Müslüman olursa geçmişte tutmadığı oruçlardan ne yapılmaz? Kaza etmesi ona emredilmez. Mesela bir kimseyi düşünelim. Ramazan'ın 15. günü ne yaptı bu insan? Müslüman oldu. Bu Ramazan'da tutmadığı bu 14 günü kaza etmesini ona emredeceğiz mi? Evet. Emretmeyeceğiz. Artık o Müslüman olduğu günden sonra ile evet. sorumludur. <gülüyor> Ve izâ esleme fi esnâ'il yevm lezimehu imsâk dûnel gada. Yine aynı şekilde kişi bugün mesela ki sorunun şeyin fetvanın içinde de geliyor. Ve izâ esleme inde zeval şemsi meselen kulna lehu emsik bakiyyete yevmeke velâ yulzemek el -kada. Bir kimse Kafir olarak sabahlasa Daha sonradan öğle vaktine doğru Müslüman olsa Biz o insanı neye emrediyoruz? Müslüman olduğu esnada, O öğle vaktinden sonra iftara kadar orucunu tutmasını emrediyoruz Ve o günü kaza etmesini Emretmiyoruz Çünkü Müslüman olduğu esnadan sonra O kimsenin içinde bulunduğu Şeyden sorumlu Ondan öncesi o günün ilk bölümü Onlar sorumlu değil gibinte sordum mu? Bu Şeyh Hüseyin'in. Lenneh <gülüyor> qama bima vecbe aleyhi ve huvel al imsak min hina eslem. Diyor ki çünkü o kimse onun üzerine düşen nedir? İslam'ı kabul ettikten sonrası farz olan İslam'ı kabul ettikten sonrasını <gülüyor> tamamla tamamlamasıdır. <gülüyor> ve men qama bima yecbu aleyhi lem yukellef Bi adetil ibadeti merheten fâniye. Kim diyor üzerine farz olan şeyi eda ederse o kimseye o ibadet yeniden yapılmasına bulmaz Emredilmez. İkincisi arkadaşlar akıl. İkincisi akıl. Birincisi ne dedik? İslam. Birincisi İslam. İkincisi akıl. Fal aklu huva ma yahsulu bihi el mize. Akıl arkadaşlar insanın mize bir şeyi bir şeyden ayırt edebilecek kapistesini belirleyen şey biz ne diyoruz akıl diyoruz Annedet temmiiz beynel eşya feydam yokkun <gülüyor> insan Akılilen feynnala sav aleyhi eğer insan akıl sahibi değilse deli ise mecnun ise o kimsenin üzerine oruç tutmak farz değildir Keme Anneannehulay aleyhi şey minel ibadet diğer ibadetlerden başka bir şey onun üzerine farz olmadığı gibi oruç tutması da o insanın üzerine farz değildir akıl sahibi olmayan Siva ez zeka. Ama bir insan deli olsa, malı mülkü olsa onun yerine malından ne yapılır? Zekatı verilir. Yani zekat haricindeki hiçbir ibadetten sorumlu değil. Ama o kimsenin parası varsa, zekat miktarına ulaşmışsa, on nisap miktarına ulaşmışsa, üzerinden bir sene geçmişse onun velisi onun adına ne yapar? O zekatı onun malından çıkartır. O minhaden ne? akıl. Yani bu durumda Dedi ki deliler, yani akıl sahibi olmayan insanlar buna giriyor. Bu kapsamın içine. En yablokal insanı senin yazkutu mahû ettemiiz. Bazı yaşlı insanlar da bu sınıfa ne yapıyoruz? Sokuyoruz. Belli bir yaşa gelmiş, artık temiz sahibi değil. Yani o insan deli değil ama aklı da ne? Yerinde değil. O kimse de aynı şekilde bundan nedir? Vahve yügrfı inda alameti bil hazarat, la yulzemhu al mahzri saum, valla yulzemanhu itam, lyanhu leysemin ehli Yani bunak diyoruz ya, bunamış insanlar da kendini ne yaptığını bilmeyen insan da üzerine oruç, farz değildir. Ve aynı zamanda onun adına ne yapılmaz? Hani hasta olan oruç tutmadığı zaman bir miskini doyuruyor ya, onun adına da bir miskini doyurmak gibi böyle bir mükellefiyet yoktur. Üçüncü olarak fahual buluğ buluğ çağına ermiş olması gerekiyor. Oruç üzerinde farz olan kişinin sıfatlarından bir tanesi de ne? Buluğ çağına ermiş olmak. Feyahsulu buluğun bi vahid min umur 3. Yani buluğ çağına eren kimseyin vasıflarını, buluğ çağına nasıl erdiğini şu biraz önce zikredeceğimiz hallerden anlıyoruz. İmme bi en yetimmel insane 15 sene eğer bir insan kadın veya erkek olsun 15 yaşına ulaştı ise artık o insan bulu çağına ermiştir. <gülüyor> <gülüyor> ev اَوْ يَنْبِتَ الْعَانَ وَهُوَ الشَّعْرُ الْخَشِنْ elledi يَكُونُ indel kubul. Ve aynı zamanda avret yerindeki kıllar çıktı ise aynı zamanda o kimse nedir? Bulu çağına ermesinin özelliklerinden bir tanesidir. اَوْ يَنْزِلَ الْمَنِي بِلَذَّتٍ سَوَاً كَانَ ذَٰلِكَ بِاِحْتِلَامٍ اَوْ بِيَقَضَى Aynı şekilde bir kimseden uyku halinde ihtilam olması veyahut uyanıklık halinde lezzet duyarak, tat duyarak meninin şehvetle çıkması da o kimsenin buluya buluğ çağına erdiğinin göstergelerinden bir tanesidir. Dördüncü olarak da diyoruz ki arkadaşlar bu ilk üçü kadın erkek iki kimseyi yani iki grubu da kapsıyor. Dördüncü olarak ziyade ettiğimiz şey sadece Bayanlara ait bu durum. O da: "Vetezidul mer'a emran ra'biyan wa huwa al-hayd." İza mera Eğer bir kız hayız görüyor ise, görmeye başladıysa artık blu çağına ermiştir. "Wa ala hada faman temme lehu 15 sene min zekerin av unsa wa faqad balag." "Ve 15 sene min Wman anzel mani bilhazte min zekren ou untha, wolou kabla 15 sene, fadat belak. Wman hadat, wolou kabla 15 sene, fadat belak. Yani bu biraz önce saydığımız şeyler. Kişi 15 yaşına gelince ne dedik? Buluçahan ermiş oluyor. Bir insan o avret malindeki kollar çıksa 15 yaşına gelmeseyse buluçahan ermiş olur mu? Olur, değil mi? Bir insan ihtilam olsa veya hutta Şehvetli bir şekilde ondan meni gelse 15 yaşına gelmemiş olsa Blue çağına ermiş olur mu? Olur. olur. Peki bir kız 15 yaşına gelmeden hayız görse bulu çağına ermiş olur mu? Olur. olur. Demek ki bu saydığımız şeylerden Bir tanesi o kimsede gözükmesi O kimsenin blue çağına Erdiğinin göstergesi Ve rubbeme tahidul mer'a Ve hiye bintu aşarasinin Şeyh diyor ki Bazen diyor bazı kadınlar bazı kızlar daha küçük yaşta da hayız görebilir mesela 10 yaşında hayız gördüyse artık o nedir namazdan oruçtan diğer büyük bayanlar gibi mükelleftir sorumludur Wa hunā yecibu ettenbīh bi hādhihi el mes'ale elletī yagfilu anhā kesīrun min en-nās fe inne ba'd an-nisā tahīdu mubakkiran ve lā tadrī annahu yalzumuha as-sawm ve helleti yetawakafu wujubaha alal buluk. Yine diyor ki burada uyarılması gereken önemli konulardan bir tanesi insanlardan bazıları hayız gördüğü halde ufak yaşta olmasına rağmen kızların بلو çağına erdiğini bilmiyorlar veya o insanlar kendilerinin بلو çağına erdiğini bilmiyorlar ve bu şekilde namazlarını, oruçlarını ne yapıyorlar? Terk ediyorlar. O yüzden bu da üzerinde hatırlatılması gereken durumlardan bir tanesi eğer bir kız çocuğu küçük yaşta dahi olsa hayız görüyor ise artık o buluğ çağına ermiş üzerine oruç tutmak, namaz kılmak ve diğer ibadetler farz olan ibadetler farziyeti başlamıştır. Feydem yekun insana baligan fe innes savma la yucbu Eğer insan buluğ çağına ermediyse onun üzerine oruç tutması farz vacip değildir. Velakin zeker ehlül ilm en el veli me'mur bi en ya'mura mawlihi's sagir min zekrin aw unsa. Bununla birlikte Bulu çağına ermese dahi o çocukların velisi onları namaza veyahut da oruca alıştırmak için ne yapması lazım? Onları bu şekilde üzerine farz kılması değil de alışmaları için onlara bu şekilde oruç tutturmaları güzel olan bir durumdur. وهذا ما كان الصحابة رضي الله Bu sahabelerin yaptığı amellerden bir tanesidir. fayda ki onlar oruç tutuyorlardı hatta in الواحد منهم la يبكي فيغتى لعبة من احنا يتلهى بها حتى تغرب الشمس ve sahabeler çocuklarından ufak olan çocuklarından bazıları açlıktan artık ne yapıyorlardı oruç tuttukları esnada ağlıyorlardı ve onlara oynamaları için bir şeyler veriyorlardı ki ne yapsın o verdikleri şeylerle Oyalansın. iftar vaktine kadar oylansınlar, bu şekilde oruçlarını tamamlasınlar çünkü sen Bugün 7 8 9 10 yaşında bir çocuğa oruç tutmayı, namaz kılmayı alıştırmıyorsan, artık bu çağına erdikten sonra o çocuğa hükmetmen de zor olur. Dördüncü vasıf arkadaşlar. Fahua yan yekunel insanu qadiran Ne? Oruç tutmaya güç yetirebilen bir özelliğe sahip olması gerekiyor. Ey yestatiy an yasuma meşakka. Meşakkat olmadan onun oruç tutmaya gücü yetiyor olması gerekiyor ve inkane gayr-ı kadir fe la eğer bir insan oruç tutmaya gücü yetmiyorsa o kimsenin üzerine oruç tutması farz değildir velakin gayr-ı kadir yan kasume yani oruç tutmaya gücü yetmeyen insan ikiye ayrılır birinci kısım ann onu aczuhu hani savmi mustetiran daimen kelkebir vel meryd mardan la yurca buruhu bu oruç tutmaya gücü yetmeyen kimse Hasta olabilir. Veyakin bu hastalığı nedir? Şifa bulmayan bir hastalık ise veyahutta büyük yaşında yani çok yaşlı bir insan ise oruç tutamıyorsa ki düşünün bir 80-90 yaşında bir insanı, artık o insanın bir daha gençliği ne yapacak? Geri gelmeyecek. Bu şekilde güç yetiremiyor ise veyahut bir hastalığa sahip ama bu hastalığının da tedavisi yok ise ve bu yüzden oruç tutamıyor ise Fahua ya tüm o kimse oruç tutmaz. Her bir gün için ne yapar Bir tane fakiri, miskini ne yapar Doyurur. Feyda kanes şehre 30 yuymen, atama 30 miskinen. Feyda kanes şehre 29 yuymen, 29 Diyor ki eğer o, o sene Ramazan ayı 30 çekiyor ise, 30 tane garibanın miskini doyurur her gün için bir miskin veyahut da o ay 29 çekiyor ise o zaman 29 tane ne yapar? Garibanın fakiri doyurur. Walil it'am keyfiyetan. Yani o fakiri doyurma iki şekilde oluyor arkadaşlar. Birincisi en yahrüce hubban min eruz veya bur ve kadruhu rubu' sa'in bi sa'in sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu pirinç olarak veyahut da arpa buğday olarak o beldenin yiyeceği şey ne ise günde kişi başına ne yapar yarım dörtte bir sağ yani bir müd olarak o fakire verir yani bunun miktarı ne oluyor yaklaşık olarak bir sağ burada şey diyor ki kilo vein ve 40 diyor yani iki kilo ve 40 gram yani bunun dörtte biri ne yapıyorsun bir gün için o fakire veriyorsun. Bilburrul jayyidir yani annki iza wazanta min el birr er ma yebluğu 2.40 sallallahu aleyhi ve sellem ve saau yani bu şekilde güzel, temiz olan, kaliteli bu ürünlerden alırsın 2 kilo 40 gramı Peygamber Efendimiz Hazretim'in ölçeğine göre bir sağ yapıyor, bir sağdan da dört tane miskini ne yapıyorsun? Doyura biliyorsun. Ve yapsun min hadi hal, an tajal ma'u ıda dafatu ıla fakir, an tajal ma'u şeyan, yudimu min ta'min ou gairi hasabu ma taktadi hal wal urf. Ve bu yanında sen bu pirinci, bu şeyi ona takdim ettiğinde, onunla birlikte yiyeceği. Ne derler onun yanına vereceğin sulu bir yemeği de ne yapman lazım. Ona ikram etmen örfe göre o yemeğin yanında bir sulu yemek de vermen güzeldir. Bu şekilde ne yapar? O kimsenin ihtiyacını gidermiş olur. Amma vel el vechu's sani min el itam fe in yasnaa ta'aman yakfi li 30 fakiran av 29 fakiran hasab el şehr <gülüyor> ve yed'uuhum ileyhi kema zekere İbn Malik'in radiyallahu anhu hine kabur. Enes bin Malik radiyallahu an yaşlandığında oruç tutamadığı zaman ne yapıyordu? Eğer o ay 30 çektiyse veya 29 çektiyse ya 30 kişi ya 29 kişiyi çağırıp onlara ne yapıyordu? Yedirip. Yedirip içiriyordu. Bu şekilde üzerindeki borcu eda ediyordu. Velayeciusu <gülüyor> en yat'am shakhsan wahidan miqtarama yakfi 30 aw 29 lianahu la an kulli yawmin miskinan. Burada arkadaşlar diyor ki şeyh eğer diyor sen bir tane miskin seçip ona 29 günlük veya 30 günlük yiyeceğini verirsen bu caiz değildir. Üzerindeki bu şeyi ortadan kaldırmış. Olmasın. Çünkü ne diyor? Her gün için bir miskin yani Enes Radyonlar'ın da uygulamasına baktığımız zaman 30 tane ne yapıyor? Ayrı kişiyi davet ediyor. onlara ne yapıyor? Yedürü evet. içiriyor. Ama sen işte bir kişiye veriyorsun. Diyorsun ki sen bir ay bununla al. Ya iç desen. Diyor ki Şeyh Hüseyin bu fetvasında. Bu caiz değildir. Çünkü her gün için bir miskin. Sen bir adama 30 günlük veya 29 günlük şeyi ne yapamazsın? Veremezsin. Vahmel kısmı seni mineral aciz yani son oruç tutamayan kimse aciz olanlardan birisi ne dedik yaşı büyük olan veyautta bir hastalığı olup o hastalığına şifa bulunamayan. İkinci kısım ise vahwal aczüledi yurcazevaluhu vahwal aczut tari. Bu hastalığı olan ama bu hastalığı sonucu belli bir zaman sonra şifa bulabilen hastalıktan dolayı oruç tutmayan kimse kemaradin hadaf el insanu ethna usam vakan eshukalehi an yusum. Fenekulu lehu aftr faqdi yuman makanehu. Eğer bir insan oruç tuttuğu esnada hastalandıysa, artık oruç tutmak ona meşakkat, zorluk veriyorsa o kimseye deriz ki orucunu boz. Bu bozduğun gün için ne yap? Bir gün ileride kazasını tut. Fe men kanen minkum maridan aw ala seferin fa iddetun min ayamin min ayamin Sizden kim Hasta ise veyahut da yolcu ise tutamadığı günler kadar ne yapsın? Daha sonraki günlerde bunları tutsun, kaza etsin. Beşinci vasıf arkadaşlar. فَهُوَا اَنْ يَقُونَ مُقِيْمًا وَضُدُّهُ مُسَافِرٍ Mukim olan kimse. Yani misafir olmayan, yolcu olmayan kimsenin, mukim olan kimsenin oruç tutması nedir? O kimsenin üzerine farzdır. فَالْمُسَافِرُوا O'u ve olan. Yolcu olan kimsenin üzerine oruç tutmak farz değildir yolculuk esnasında. Daha sonradan tutmadı bu orucunu ne yapar? Kaza eder. "Walakin el-efdal en yesuma illa el Eğer yolculuk esnasında eğer yolculuk esnasında bir meşakkat yoksa, o kimsenin oruç tutması o kimse için daha faziletlidir. Liqawli Ebi Darda an, "Kunnâ ma'annabiy sallallahu aleyhi ve sellem fi yawmi şedîdil harri ve mâ fînâ sâimun sallallahu aleyhi ve sellem ve Abdullah ibn Ravâha." diyor ki Ebu Darda radıyallahu biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le çıktığımız bir seferde sıcak bir gündü. O gün diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Abdullah bin Ravaha'dan başka oruç tutan yoktu. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seferde kendisine bir zorluk hissetmeyen kimse için oruç tutmasında bir beysi yoktur. Kendisinin tuttuğunu görüyoruz ve aynı zamanda Abdullah bin Ravaha'nın da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in oruç tuttuğunu görüyoruz. Eğer oruç tutmak ona zor geliyorsa o kimse ne yapar? Seferde oruçunu bozar. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve selleme şukiye ileh enne'n nas kad şakka alehim's fa aftar. Sonra قila lehu inne ba'da'n nas kad sama fa qala ulai'ka'l usah ulai'ka'l usah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bazı insanların oruç tutmanın zor olduğu, seferde zor geldiği haberi gelince Allah Resulü ve ne yapıyor? Orucunu bozuyor. Ve bazı insanlar da diyor ki bazı insanlar oruç tutmayı hala ne yapmadılar? bırakmadılar. bırakmadılar. Allah Resulü selam diyor ki onlar asi kimselerdir. Onlar asi kimselerdir. Yani Allah Resulü selam kendisi bozmasına rağmen o insanlar bozmadığı için onları bu şekilde ne yapıyor? Kendilerine zor gelmelerine rağmen bozmayanları asi olarak nitelendiriyor. Altıncı vasıf arkadaşlar. Wa huwa an yakuna khaliyen min el mawanı. Min el yani vücubiyeti engelleyen mani olan durumlar. Faada <gülüyor> yahda bu durum bayanlarla ilgili, bayanlara has bir durumdur. Fa iştaru tüfiy vucub istaum aleihya en enyakuna ha idan, valla nufasa. Yani hayiz olan, lolsa olan kadın namaz kılması gerekmediği gibi, aynı zamanda üzerine farz olmadığı gibi kılmaması gerektiği gibi oruçta, Ramazan orucu da bu hallerdeki kadın için tutmaması veya da namazlarını kılmaması. Gerekiyor Burada yine Bayanlarla ilgili Şeyde Enne ba'din nisa Tathur fi ahir Ve ta'lamu enneha tahurat Velakinneha la tasumu thalike liyum Zannen minne enneha iza lem taktetil Lem yasih savmahu Ve leysel emruke thalik Bazı bayanlar diyor şeyh Sabah fecir vakti Orucun başlama vakti Girmeden önce temizleniyor Hayzı bitiyor Ama Ama Gusül almadığı için... ...o oruca başlayamayacağını zannettiği için... ...bazı bayanlar ne yapıyor diyor o, o zaman... O, ...o gün orucu tutmuyorlar. Niye? Çünkü diyor ben fecirden önce... ...yıkanmadım. Diyor ki bu yanlış bir anlayış. Sen fecirden önce yıkanmasan dahi... ...orucuna niyet edersin. Fecirden sonra yıkandığın zaman da orucunu... ...o günkü orucunu tutarsın. Sahih olan, doğru olan bu. Ama diyor bugün... ...bazı kadınlar bunun hükmünü bilmediği için gusül almadan orucu niyet edemeyeceklerini zannettikleri için ne yapıyorlar o gün orucu tutmuyorlar diyorlar bu yanlış bir görüş yanlış bir durum. İkinci mesele olarak feyen enne ba'den nisat saime feiza garabat eşşems el hayt قبل أن Bazı bayanlar da güneş battıktan sonra iftarını açıyor ama akşam namazını kılmadığı için o günkü o tuttuğu orucun kabul olmadığını zannediyor. Yani zannediyor ki iftarını açacaksın, akşam namazını ne yapacaksın? Kılacaksın. Eğer akşam namazını kılmazsan, o arada hayız görürsen, o zaman ne gerekiyor? O günü kaza etmen gerekiyor. Çünkü senin orucun bitmedi diye insanlar böyle zannediyor diyor. فَبَعْدُ النِّسَا تَقُولُ اِنَّهُ اِذَا اَتَاهَا الْحَيْدُ بَعْدَ الْفَطَرُ وَقَبْلَ صَلَاتِ الْمَغْرِبِ فَاِنَّ صَوْمَهَا ذَٰلِكَ النَّهَارِ يُف Yine bazı kadınlar biraz önce dediğimiz gibi akşam namazını kılmadan yani iftarını yapmış ama o esnada hayız görmüş. Güneş battıktan sonra ama akşam namazını kılmadığı için zannediyor ki o günkü orucu oldu? İfsat oldu. Bu da yanlış olan görüşlerden bir tanesi. Bu şekilde arkadaşlar Şeyh bu saydığımız vasıfları bu şekilde tamamlıyor. Daha sonradan bir sonraki fetva Abdullah bin Abdullah bin Baz rahimahullah'a soruluyor. Bime yesbutu dukulü şehir ramadan ve hurucuhu. Ramazan ayının girişi ve çıkışı ne ile sabit olur? Yani biz Ramazan ayının ne ile girdiğini ne ile çıktığını nereden bilebiliriz? Bu sorunun üzerine Şeyh bin Baz rahimahullah diyor ki Yetsbutu duxulu Şehir Ramazan mukrujuhi bir şahide adlin Ramazan ayının girişi ve çıkışı iki adil olan adalet sahibi, güvenilir olan iki kimsenin şahitliği ile ne yapılır bilinir. Vayetsbutu duxulu fakat bir şahidin vahit. Ama Ramazan ayının girişine bir kişi şahitlik etse dahi Ramazan ayının girişini ne yapılır o kimsenin şahitliği ile kabul edilir lennuhu sebet anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal fe in sehida fasumu ve aftiru Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi ki eğer sizden iki kimse Ramazan ayının girdiğine şahitlik ederse bu aynı zamanda bittiğine şahitlik ederse ne yapın oruç tutun ve orucunuzu bitirin ve sebet anhu sallallahu aleyhi ve sellem ennehu emara nase bisiyam bi şehadet ibn عمر radiyallahu anhuma ve bi şehadetil a'rabi ve lem yatlub şahiden akar aleyhissalatu vesselam yine başka bir hadise döndüğümüz zaman Abdullah ibn Ömer ve Bedevi bir arabi peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip hilali gördüğünde hilalin girdiğini gördüğünde Allah Söylesen bu kimselerin şahitliğini kabul ediyor bu iki kıssa farklı farklı zamanlarda yani bir kimse Abdullah ibn Ömer Allah Sallallahu hilale gördüğünü söylüyor Allah Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki insanları duyur Yarın ne yapsınlar? Oruç tutsunlar. Demek ki bir kişinin şahitliğiyle de Ramazan ayının girdiğini anlıyoruz. وَمَنْ رَعَ الْهِلَالَ وَحْدَهُ فِي الدُّخُولِ اَوْ الْخُرُوجِ وَلَمْ يُعْمَلْ بِشَهَادَتِهِ Eğer sadece hilalin Ramazan ayının girdiğini ve Ramazan ayının bittiğini Şevval ayının hilalini bir kişi gördü ise onun şahitliği ne yapılmaz? Bu anlamda kabul edilmez. Yani girdiğini bir tek kişi görse kabul edilir. Ama hem girdiğini hem bit bittiğini bir tek kişi görse o kimsenin şahitliği ne yapılmaz? Onun şahitliğiyle amel edilmez. Fe innehu yasûmu ma'annâs. O kimse ne yapar? İnsanlarla beraber oruç tutar. Ve yuftıru ma'annâs. Ve insanlarla birlikte Ramazan orucunu bitirir. Ve la ya'mel bi şahadeti nefsuhu fi asah-ı akval Bu konu ilim ehli arasında iktiraflı bir konu. Ama racih olan görüş o kimsenin kendi gördüğü o hilalle ne yapmaması, amel etmemesi gerekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el yu'ma, as-savmu yevme tasumun Oruç, hepinizin, insanların oruç tuttuğu gündür. vel fitru yevme tufturun ve orucun bittiği, bırakıldığı günde insanların hepsinin bıraktığı gündür. vel adha yevme tu Kurban bayramında herkesin kurbanını kestiği gündür. Yani bu Fetvadan da anladığımız Eğer bir ayın girdiğini Hilal'i gören tek bir kişi varsa Onun şahitliği kabul ediliyor Ama Hilal'in Yani Ramazan ayının bitimindeki Şevval ayının Hilal'ini En az kaç kişi görmesi gerekiyor? İki kişi, İki kişi Görmesi gerektiğini de Bu fetvadan ne yapmış oluyoruz? Anlamış oluyoruz Yine Şeyh Bin Baz'a soruluyor Diyor ki Hel yesumu men ra'al hilale vahde Hilal'i tek başına bir kişi görse o kimsenin üzerine oruç tutması farz mı? Yani Hilal'i Kemal abi gördüğünü söylüyor. Diyor ki ben Hilal'i gördüm. Şimdi onun için Ramazan ayı başladı mı? Yoksa diğer insanlarla beraber hareket etmesi mi gerekiyor? İzâ tekaddemel insan ve zekâr lil qâdi evul mesûl ennehu ra'a hilal. Hilal Ramazan ve lèm yuqbal minhu ve lèm Eğer bir insan kadıya gitse veya bununla ilgili mesul bir sorumluya gitse, Ramazan hilalini gördüğünü söylese ve kadı da onun bu şahitliğini kabul etmese. Yani gidiyor adam diyor ki hilali gördüm. Kadı da onun şahitliğini kabul etmedi ama adam gördü hilali. Bu kimse ne yapar? Feza beynal hilafun beyne'l ilama. Yani bu konu ilim ehli arasında ihtilaflı bir meseledir. Fakat <gülüyor> ذهب الأكثرون إلى أنه يسم Alimlerin çoğu onun oruç tutması gerektiğini söylüyor. Yani thabata'ş-şehra hakkı bir bi Çünkü onun hakkında, onun kendisi için Ramazan ne yapmıştır? Ramazanayı girmiştir. Feyasumu ve yesbiqun-nâse bi yevmin ve ma'hum Onlardan bir gün önce oruca başlar. Onlarla birlikte ne yapar? Ramazan'ı bitirir. Ve ذهب آخرون من أهل العلم اِذَا لَمْ يُعْمَلْ بِرُؤْيَتِهِ Eğer o kimsenin Hilal'i gördüğünü Kadı kabul etmediyse O kimsenin namazı yapmaz kimse? Oruç tutmaz. Eğer onun gördüğü Hilal'i Sorumlu mesul olan kişi Onun şahitliğini kabul etmediyse O kimsenin de üzerine Oruç tutması farz değildir. لِقَوْلِ النَّبِي Sallallahu aleyhi ve sellem Biraz önce söyledik اَصَّوْمُ يَوْمَ تَسُوْمُ Vall iftarı yavuma tufturun, vall adha yavuma tuhafun. Yani Ramazan herkesin oruç tuttu, bayram da Ramazan'ın bittiği de herkesin bitirdiği gündür. Yani insanlarla beraber hareket etmemiz gerektiğini Allah Sözü'nden bu hadis şerifte bize bildiriyor. Vahada, vahada, vahada yavm lem yosum <gülüyor> hul muslimun, felayosum hu huwa. O gün Müslümanlar da oruç tutmaz, o kimseden akmaz, oruç tutmaz. Vahada hu iktiaru şehil İslam ibn Teymiyya rahimullah. Bu da Şehil İslam ibn Teymiyya'nın görüş. Eğer Kadı o kimsenin şahitliğini kabul etmiyor ise kendisi de na'maz, oruç tutmaz. İnsanlarla beraber hareket eder. Racih olan görüş de budur. El-iktifa'u bittekavim fısıyam. Ramazan'da takvimle yetinmek, takvime göre oruç tutmakla ilgili. Yine Şeyh Bin Baz'a sorulan bir soru. Fi bazı بلاد المسلمين يعمد الناس الصيام دون الاعتماد على رؤية الهلال إنما يكتفون بالتقاويم فما حكم ذلك؟ Bazı ülkelerde insanlar takvimlere itimat ediyorlar, hilalin görülmesini önemsemiyorlar, oraya bakmıyorlar. Bu şekilde bunun hükmü nedir? Yani takvim üzerinden orucunu tutan kimselerin hükmü nedir diye sorulduğunda. Sallallahu aleyhi ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara hilali görerek oruç tutmalarını ve hilali görerek de Ramazan ayını bitirmelerini onlara emretmiştir Fegam aleyhim fe müdde Eğer o gün Şabanın 30'u veya Ramazanın bittiği 29 günü Eğer hava kapalı ise bulutlu ise tozlu ise de Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Ve akmelu el iddeti 30. Ramazan'ı veyahutta Şaban ayını 30'a tamamlamamızı bize emrediyor. Valeyhi salatu vesselam. Ana ummeten ummiye. La naktubu ve la nahsubu el şehre hakeda ve hakeda. Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki biz ümmi bir topluluğuz. Bir şehir bir ay diyor. Ya böyle olur diyor. 3 kez parmağın on parmağıyla işaret ediyor 1 2 3 yani kaç gün 30. 30 gün ya da diyor bir bir kez 10 parmağını gösteriyor ikinci göz gösteriyor üçüncüsünde de bir tane baş parmağını kapatıyor yani bir şer, bir bir şer bir bir ay ya 30 gün ya da 29 gün çeker de bu şekilde eliyle ne yapıyor gösteriyor Sûmû li ve ifturû li 30. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh hadis-i şerifinde Allahu Teala hilali gördüğünüz zaman oruç tutun. Hilali gördüğünüz zaman Ramazan ayını bitirin. Fe in eğer hava bulutlu ise, tozlu ise fe akmilu iddetü'ş'aban 30. Şaban ayını ne yapın? 30'a tamamlayın. La hatta taraw al-hilal hatta taraw al-hilal Hilali görene kadar ne yapın? Oruç tut, tutmayın. Yani hilali görmeden oruca başlamayın. Hilali görmeden de orucu bitirmeyin. Eğer hava kapalıysa ne yapın? Ayı 30'a <gülüyor> tamamlayın. Fe la hadith fil kulluha ala al bi'r-ru'ya. Bu konuyla ilgili birçok hadis var. Bu hadislerin hepsi de hilali görerek hilale bakarak onunla amel etmenin vacip olduğuna delalet eden hadis-i şerifler. Ev ikmalu iddeti inde ademir-ru'ya. Eğer hilal görülmediyse de ayi ne yapıyoruz? 30'a tamamlamamızla ilgili birçok sahi bize bunu emreden hadis-i şerifler var. Kemete dulla alennehu la yucuz hisab fi Ve Aynı şekilde bu şekilde hesaplayarak daha önceden hesaplayarak Ramazan ayının hangi tarihte ne zaman başlayacağı da bu da caiz değildir. Bu şekilde amel etmek caiz değildir. Waqad hakka Şeyhül İslam İbn Teymiyye icma ve ehliliğim ale ennehu la yecuzü'l i'timadü ale'l hisab fi isbatil Yine Şeyhül İslam ibn Teymiyye Rahimullah diyor ki ilim ehlinin bu şekilde hesaba yönelik Ramazan orucunu tutma ile ilgili Tutulmaması gerektiğiyle ilgili ilim ehlinin icması olduğunu naklediyor Şeyhülislam İbn Teymiye rahimullah. Wahhual Hak Alladillah Raybi Fihi. Hak olan da üzerinde şek şüphe olmayan görüşte budur. Ramazan ayının girdiğini ne ile biliyoruz? Hilal'e görerek. Eğer hilali görmüyorsak Şaban ayını 30'a tamam. tamamlıyoruz. Eğer hava kapalı ise şeyse. Aynı şekilde Ramazan ayı biterken 29'unda yine bakıyoruz. Eğer Şaban ayının hilalini görürsek ertesi günley ney? Bayram. Eğer göremiyor isek Ramazan'ı ne yapıyoruz? 30'a 30 30 tamamlıyoruz. Böyle takvimden veyahut da daha önceki hesaplardan işte 20 sene sonra Ramazan'ın hangi güne geleceğiyle bilmeyle ilgili bu şekilde bu yolu izlemek ilim ehlinin görüşüne göre caiz olmayan, doğru olmayan bir görüş şekli. Bununla yetinelim bu akşam. Evet. Subhanakallahumma bihamdik.